أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسمنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهم محتة من لسان يسته قولي اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين Peygamber Efendimiz Vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır. Bu hadisi Ebu Hureyre radiyallahu anh'u rivayet ediyor. İmam Müslim'in rivayetinde sahih bir hadis, Arba'yı Nebevi'de de geçiyor. İmam Nebevi'nin hazırlamış olduğu 40 tane hadis var. Orada da geçiyor. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبُ لَا يَقْبَلُوا اِلَّا hiç şüphesiz ki Allahu Teala temizdir ve ancak temiz olanları kabul eder. Allahu Teala temizdir ve temiz olanları kabul eder. Ve inna <gülüyor> Allaha amara'l mu'minina bima amara bihi'l murselin. Allahu Teala peygamberlere neyi emretmişse aynı zamanda müminlere de aynı şeyi emretmiştir. Peygamberlere yapılan emir müminlere yapılan da emir gibidir. Faqala يَا اَيُّهَا الرُّسُلُوا قُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاَعْمَلُوا صَالِحًا Bir ayet-i Ey peygamberler yiyiniz temiz olanlardan yiyiniz ve salih amellerde bulununuz temiz olanlardan yiyiniz ve salih amellerde bulununuz وَقَالَ تَعَلَيْنَا Allah-u Teala buyurdu ki يَا اَيُّهَا الَّذِينَ Ey iman edenler size temiz olarak verdiğimiz rızık Aynen peygamberlere ne emredilmişse bir de mü'minlere emredilmiş. Sonra bir adamı zikrediyor Aleyhisselatü Vesselam يُطِيرُ sefer, Seferi uzun tutar Uzun bir sefere çıkmıştır Eş as, akbar. Saçları, sakalları birbirine girmiş Saçları dağılmış Uzun sefer sebebiyle banyo yapamaması işte Uzun bir sefer sebebiyle saçları, sakalları birbirine karışmış toz toprak içinde kalmış. Ya muddiye dehi ile bu perişan haliyle ellerini gökyüzüne uzatır diyor. Ya Rabbi ya Rabbi. Ey Rabb ey Rabb diye dua eder. Allah sana yanvarır. Ancak bu adamın ve matabu haram ve ve mershabu haram ve melbesu haram ve bil haram. Bu adamın yediği haramdır, içtiği haramdır, giysisi haramdır. Ve haramlarla gıdalanmıştır. Ve anna yüste nasıl bu duaya icabet olunsun ki bu halde olan bir insana nasıl icabet olunsun? Ve hadis burada bitiyor. Ve bu hadiste Resulullah Sallallahu Aleyhi ve önemli noktalara işaret ediyor. Bu önemli noktalardan bir tanesi Allahu Teala'nın temiz olması. Cemle celalihu bütün Eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah dolayı zulümden münezzehtir. Kötülüklerden, haksızlıktan ya kendisi için sayılabilecek ayıp olsun, kusur olsun, eksiklik olsun bütün bu sıfatlardan münezzehtir. Münezzeh olduğu gibi, temiz olduğu gibi temiz olan şeyleri sever. Gerek yani içten temiz olan müminler gerek dıştan olan temiz olan müminleri de sever içten temizlik ne demek? Yani kalbini şirkten, zulümden, kötü hasletlerden, haset gibi, kibir gibi, e, kim besleme gibi, başkalarına üstünlük taslama gibi vs. böyle insanın içinde var olan kötü hasletlerden temizlemesi, bir de dışını aynı zamanda necasetlerden Kötü olan şeylerden, haramlardan koruması bir müminin. Böyle olunca da o mümin tayyib, yani temiz olan bir kişi oluyor. Ve böyle temiz olanları allah Teala seviyor. Aynı zamanda buradaki emredilen aynen peygamberlere emredilen müminlere de emir gelmiştir. Temiz olan rızıklardan yiyiniz diye buyuruyor Allah-u Teala. Gerek peygamberlere başta çünkü onlar sorumlu olan onlardır, başta peygamber. Sura mü'minler. Aynı peygamberler sorumlu olduğu gibi bütün mü'minler de sorumludur. Neyden sorumludur? Temiz olan rızıklardan yemek zorundalar. Yeni rızıklarına haram katmamak zorundalar. Tabi bu haramlık yine iki türlü olur. Bir, Allah-u Teala'nın aslen madde olarak haram kovduğu şeylerden yememek. Örneğin domuz etini yeme gibi mesela değil mi? Ölü eti, leş eti kan mesela işte hayvan hayvanlardan haram olanlar hani penkeli olanlar işte köpek dişi olan yırtıcı olan hayvanlar işte böceklerden böyle necis olan o böcekler ve sair böyle e, İslam'da haram olan yiyecekler vardır iteciklerden içki sarhoş edici maddeler necis olan maddeler vesaire gerek gereken biz haram olan yiyecekler, maddeler vardır, mü'min bunlardan uzak durmak zorundadır, yememesi lazım. Gerek daha sonra haram kılınmış, yani kendi zatında haram değil, fakat bir sebeple haram kılınmış o kişinin yemeyeceği yiyecekler olur. O sebepler de nedir? O sebepler mesela faizden adam para kazanmışsa, ya da kumar oynayarak elde etmişse, ya da hırsızlık yaparak elde etmişse, gizliden çalarak ya da göz bederek alenen ama kuvvetle göz bederek yol keserek ve göz bederek elde etmişse ya da ganimet mallarından almışsa Müslümanlara ait olan maldan ya da ganimet mallarından işte en ne geçirmişse ya da yapmış olduğu meslek haram olan bir meslek mesela sanatçıdır şarkı söyler ve bunun karşılığında ücret alır ya da işte sihirbazdır, bunun karşılığında sihir yaptığı için işte ücret alır. Ya da kahindir, fal açar, giden kişilere işte fal sebebiyle delikten haşa haber vermesi, küfre giriyor tabi. Bu sebeplerle para kazanması gibi. Ya da içki satarak elde etmiş olduğu para, haram para oluyor. İçki, domuz ve allah Allahu Teala'nın haram kıldığı maddeleri satarak elde etmiş olduğu ücret ve gibi yani çalışaraktan ama haram olan kuruluşlarda, haram olan maddelerle satarak böyle elde etmesi de ne oluyor? O rızkı da haram oluyor Ve onu yiyince de ne oluyor? Bu hadise aykırı düşmüş oluyor. allah Teala'nın bu emrine de aykırı düşmüş oluyor. Dolayısıyla bunlardan her bir mü'min ne olmuş? Yasaklanmıştır. Bu ilgili olarak yine hadis şerifinde inna Allah tayyibun yuhibbu't Allah temizdir, temiz olanları sever. Nazifun yuhibbu'n nazafa, fakr faklü temizliği, arınmayı da sever. Cevadun yuhibbu'l cüde, cemettir Allah Teala, cum'atbiyi de sever diye buyuruyor. Ve bu konuda İbn Abbas yine bir hadis rivayet ediyor, diyor ki Hz. Resulullah sallallahu yanında, Ali yanında ben şu ayeti okudum: <gülüyor> "Ey insanlar, yeryüzünde mevcut kimseler, olan, olan güzel olan rızıklardan, helal olan rızıklardan yer yüzünde mevcut olanlardan yer yüzünde mevcut olanlardan yer yüzünde mevcut olanlardan yer yüzünde mevcut olanlardan yer yüzünde mevcut olanlardan yer ''Ya Rasulullah benim için duada bulun, ta ki benim duam kabul edilen bir şahsiyet olayım.'' Duası kabul edilen bir kişi olayım, benim için du duada bulun. Deyince, فقال النبي sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ya Sa'd aqib mat'amaka tekun Dedi ki, ''Ey Sa'd, sen yiyeceğine dikkat et, temiz olan yiyeceklerden ye, ta ki senin duan kabul edilen bir dua olsun.'' Yani bu seni, sana bağlıdır, senin rızkına bağlıdır. Bıskını helal olan şeylerden temin edersen ve temiz olan şeylerden yersen Senin duan da isticaret olunan, kabul edilen dualardan olur وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun ki إِنَّ الْعَبْدَ لَيَخْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامِ فِي جَوْفِهِ لَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنْهُ عَمَلًا أَرْبَعَيْنَ يَوْمًا Vallahi diyor bir kul eğer karnına haram bir lokmayı gönderirse haram bir lokmayı Allah Teala bunu karşısında 40 günlük ibadetini kabul etmez diyor. 40 gün boyunca yapmış olduğu ibadetler reddedilmiş olur. Neden dolayı? Haram bir lokmadan dolayı. Ve ayyu ma'd herhangi bir kulun eti haramdan bitmişse, haramdan büyümüşse, cismi eti çıkmışsa, gelişmişse o cehenneme daha yakındır, diyor. Demek ki cehenneme en yakın olan et, vücud, cisim hangisidir? Haramdan yetişmiş olan, büyümüş olan cisimlerdir. Tabi bu hadisi işittikten sonra Sa'd bin Ebi Vak'a radıyallahu anhu bu noktada son derece dikkat etmiş rızkına ve yemiş olduğu şeylere, ve hatta belki haram olabilir ve mekruha düşerim diye birçok halalı da terk etmiştir. Hayatına bakıldığı zaman birçok helal olan şeyleri de terk etmiştir. Sebep ne? Harama düşme riski olabilir yani. Hatta şüpheli olan bir şey girebilirim diye helal olan birçok şeyi de terk etmiştir. Ve kendisi de duası kabul edilen bir şahsiyet olmuştur. Sa'di bin Ebi Vakka. Rivayetlere göre Hz. Osman, Hz. Ömer döneminde Hz. Ömer onu vali olarak Basra'ya gönderiyor. Basra vali, valiliğini yapıyor bir müddet ve o esnalarda adamın bir tanesi Mekke'ye çıkıp geliyor Hazreti Ömer'in yanına çıkıp geliyor ve diyor ki ya ya Khalifetü Muslum'ün bize vali olarak gönderdiği olsak işte bize zulme diyor adil davranmıyor işte taksimatı yaparken hassas davranmıyor adalet yok diyor onda. Hazreti Ömer tabi üzülüyor bu söylemiş olduğu şeyler için. Ya gerçekten böyle bir şey var mı yok mu yani nasıl davranıyor diye iki kişi gönderiyor, müfettiş gibi iki kişi gönderiyor, Basra'ya gidin bakın diyor. sorunun araştırın, gerçekten göndermiş olduğum bu valinin durumu nedir? Nasıl davranıyor? Bu iki kişi gidip araştırıyorlar, kime soruyorlarsa herkes güzel övüyor, saddine diyor kafı, güzel şartlıkta bulunuyor. Maşallah diyorlar, bizim başımızdaki vali çok adil birisi taksimat yaparken son derece hassas davranır. Yani gelen işte sadakaları dağıtırken, Müslümanlara ait olan paraları dağıtırken, görevini son derece güzel yapıyor. Şimdiye kadar herhangi bir kötülüğü görmedik. Allah razı olsun böyle bir validen. Ve kime soruyorlarsa herkes övüyor. Tabi bu haber Sa'd bin Ebu Vakas'a gittiği zaman, Üstad radıyallahu anh'u üzülüyor. Yani bana nasıl böyle bir iftira atılır, ben böyle bir şey yapmadığım halde böyle bir iftira atılması tabi onun zoruna gidiyor ve kendisi bedduada bulunuyor. Ya Rabbi diyor, bana iftira atan o kişiyi diyor, uzun süre yaşatmadıkça ve onu rezil ve zelil bir duruma düşürmedikçe onun canını alma diyor. dua ediyor. Yerimetlere göre o iftira atan kişi uzun seneler yaşıyor. Onun döneminde kim var kim yok her vefat ediyorlar. Sa'd bile bir Vaktaş vefat ediyor, Hazreti Ömer de vefat ediyor. Etrafındakiler herkes vefat ediyor. Onun yaşı bayağı uzun sürüyor. Uzun bir, yani yüzü falan aşıyor. 120-140'ları aşıyor bu. Ve öyle bir hale geliyor ki, neredeyse ayakta zor duracak. Sırtı kamburlaşmış. Ve ya yaşlılıktan dolayı da eee Kaşları, gözlerini neredeyse kapatacak surette sarkmış. Kaşları, gözlerini kapatacak surette sarkmış yaşlıktan dolayı. Ve bu haliyle, bu yaşlı çok kötü, bitkin haliyle de, ayakta duramayacak haliyle sokağa çıkar, gelip geçen cariyelere laf atarmış. Böyle bir e, duruma düşmüş ve Müslümanlar işte sana yazıklar olsun, ne biçim kötü ahlakın var? Utanmıyor musun? Yani ne bir bu küstahlık yaptığın şey? Gelen geçen carilere, kadınlara, kızlara laf atıyorsun dediklerinde de Ne yapayım diyormuş. Sad bin Ebi Vakkas'ın bedduası tuttu benim üzerimde. Ne yapayım ki diyormuş. Elimde değil bu şeyler. Ve diyormuş yani Sad bin Ebi Vakkas hakkında böyle bir bedduada bulundu. Onun ömrünü uzun tutmadıkça onu Rezil ve rısvayı bir hale düşürmedik diye canına alma diye dua etsediyor, onun duası kabul edildi diyor. Evet demek ki kişinin duasının kabul edilmesi için, bu hadiste de zaten o mesaj var, duasının kabul edilmesi için bu çok önemli, rızkının helal olması gerekiyor, helal tutması şarttır. Evet, sonra Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir adamı bahsediyor, yola çıkmış olan, sefere uzun bir sefere çıkmış olan bir adamı bahsediyor. Şimdi bu adam Allah-u Teala'ya duada bulunuyor. Tabi burada birkaç sebep var aslında duasının kabul edilmesi için birkaç sebep var. Nedir o sebepler? Bir sefere çıkması sefere çıkan bir kişinin duası müstecaptır yani kabul edilir. O hadis ile sabittir. Aleyhisselatü Vesselam'ın haberiyle sabittir, sefere çıkacak olan kişinin duası daha çok kabul edilmeye layıktır. Dolayısıyla seferde dua etmek, bol bol dua etmek gerek nefsi için gerek başlası için müstehaftır, güzel bir şeydir. Çünkü kabul edilme durumu daha yüksektir. İkinci bir durum bir de uzun bir sefer olunca uzun bir sefer hani meşakkat olduğundan dolayı kişiyi ne yapıyor? Yani perişan hamlere düşürüyor saçlarının uzaması, sakalların saçların birbirine böyle karışması, toz toprak içinde kalması yani kötü yani bir vaziyette olması, elbiselerinin, üstü başının böyle toprak toz olması, kirli olması, saçları, sakalların birbirine böyle karışması, bu da duanın kabul edilmesi için yine bir sebeptir. Yani bu halde olan bir kişi nedir? Perişan bir haldedir ve perişanlığını Allah'a arz ediyor. Bu sebeple de dikkat edilirse yağmur duasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselam çıktığı zaman kendisi ve sahabe-i kiram elbiselerini ters çevirirler. Üstündeki cübbeyi çıkarır, kollarını böyle tam ters çevirir ve tam tersine giyinirmiş. Asarı içindeki dışına çıkacak şekilde, dışı içine gelecek şekilde. Hedef ne? Elbiseyi tam tersine giydiğin zaman daha bir perişan görünme vaziyetin oluyor. Perişan görünme vaziyeti olunca da bu umulur ki Allah-u Teala'nın merhametine rahmet etmesine sebebiyet verir ve senin duanı kabul eder yağmuru indirir. Bundan dolayı bu da yani nedir bir sebeptir? Yine sahabeden bir tanesinin yani bir yerde hapsediliyor. Resulullah Efendimiz'den sonra aleyhisselatü vefatından sonra yeni bir yerde hapse düşüyor ve kendisi çok üzülüyor yeğni için, kurtulması için e, çok eski iki tane kıyafet buluyor, onları giyiniyor eline baston e, alıyor ve böyle yürümeye başlıyor, böyle perişan bir durumda e, görünmek suretiyle buna sordukları zaman neden böyle giyiniyorsun, niye böyle hareket ediyorsun diyormuş ki, umur ki allah Teala benim bu halime bakar bana acır ve benim sebebimle de yeğenimi hapisten kurtarır. Bu halim, yeğenime şefaat olur Allah katında. Çünkü böyle olduğu zaman kişinin duası ne oluyor? Daha çok kabul edilme sebebiyeti oluyor. Evet, demek ki böyle perişan olması seferde de nedir? Duasını kabul edilmesi için bir sebeptir. Üçüncü bir sebep vardır ki ellerini gökyüzüne uzatmış. Tabi elleri uzatmak da nedir yine? Duanın kabul edilmesi için de yine bir sebeptir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı vakitlerde, bazı mekanlarda dua etmiştir. Dua ederken de ellerini gökyüzüne uzatmıştır. Bazen tabii koltuk altı görünecek kadar böyle ellerini yükseltmiştir. Bedir Savaşı'nda olduğu gibi. Bazen de yüz hizasında ellerini açmıştır. Elleri açma da nedir? Dua'nın kabul edilmesi için bir sebeptir. Ve bu noktada üç tane rivayet geliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında dua ederken elleriyle ilgili olarak üç tane rivayet geliyor. Bir, ellerini, yani avuç içlerini semaya doğru açması ve bu iki şekilde olmuş. Bir, çok yükselterek, böyle gökyüzüne dikerek altı görünecek şekilde, iki tam yüzü hizasında tutması, suretiyle yapmış olduğu dualar. ikinci şekil, sağ elinin sağ baş parmağını, şahdet parmağını. Böyle dikerek, böyle dua etmesi. Hudbelerde de böyle dua ettiği rivayeti geliyor. Yani parmağını yükselterek dua ettiği. Üçüncü olarak da ta tam tersine, yani avuç içleri yere bakacak şekilde dışı gökyüzüne bakacak şekilde şu şekilde de dua ettiği rivayeti geliyor üç suret geliyor tabi bu son yani azdır, nadirdir daha çok genel rivayetler ellerini böyle yüz hizasında tutması tabi belirli vakitlerde e, bu dualarda bulunmuştur bu namazların akabinde tezbihattan sonra da dua yapmak sinnettir fakat o duada Peygamber Efendimiz ve Vesselam ellerini kaldırmazdı. Ellerini böyle kaldırıp sonra da yüzüne sürüp böyle bir rivayet gelmiyor. Sahih olan sünnette tesbihatı bitirdikten sonra elleri kaldırmadan Allah'a duada bulunma. Tabii duanın başında hamd ve salavat getirmek müslahattır. Duanın kabul edilmesi için bir sebeptir. Duayı yaptıktan sonra hamd ve salavat ile bitirir. Ya yani hiç ellerini böyle kaldırmadan, yüzüne sürmeden çünkü yüze sürme konusunda da zayıf hadis gelmiştir, bu noktada sahih bir sünnet yoktur. Sünnet olan ellerini yüzüne sürmemesi, duayı bitirdikten sonra ellerini indirmesidir. Evet, demek ki ellerini açması da duanın kabul edilmesi için bir sebeptir. Fakat ona rağmen ne oluyor? Bu duası kabul edilmiyor. Dördüncü bir sebep de vardır ki ''Ya Rabbi, Ya Rabbi'' diye duada bulunuyor. ''Ya Rab'' demesi de duanın kabul edilmesi için bir sebepçir. Bu noktada alimler, bazı alimlere göre ''Raf kelimesi Allah-u Teala'nın büyük isminden, e, isim, ismidir demişler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de defalarca tekrarlanıyor. ''Rabbena la tuzikulubena ba'de iz hadeytene ve hebbene min lezunke rahna'' El-i Emran'ın, birinci sayfasının son سطرنا أي رب مز يستقبل ترمزي دورينا إلى كتنصر إيرتنا أي رب مز أما نبأ سولدا ربنا ولا تحمل علينا إسرًا كما حملتوا على من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما نفقت لنا به أي رب مز أي رب مزية قران دفال دفان الجاجي كذلذين ذرَب ما نص أي ساهبِم أي أَسَنْدِل أي رَتْجَم Efendim her şeye kadir olan yüce olan Allah'ın anlamında bu anlama geldiği için e, bazı alimler demişlerdir ki Allah'ın büyük ismidir bir hadiste diyor ki Aleyhissalatusselam Allahü Taa'nının en büyük olan ismiyle kişiyi dua edecek olursa Allahü Taa'da duasını kabul eder bir şeyi talep edecek olursa Allah Taa' icabet eder ona verir. İşte bazı alimlerin istihadına göre de o o büyük isim, Allah'ın büyük ismi de nedir? Rabb'tir. Yani ya Rabbi dediği zaman ey Rabbi, Allah-u Teala büyük ismini zikretmiş olur demişlerdir. Bu da duanın kabul edilmesi için bir sebeptir. Fakat buna rağmen bu adamın duası kabul edilmiyor. Reddediliyor. Neden reddediliyor? Çünkü bu adamın yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve gıdası da haramdır. Haram olan şeylerle beslenmiştir. Haram olan şeylerle iyi biçimiştir, giyinmiştir. Yani helal olmayan şeylerle böyle olunca da onun duası kabul edilmiyor, reddediliyor. Onun duasına nasıl icabet olunsun ki diyor aleyhissalatü vesselam. Böyle haram bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkmış, Allah'a dua eden bir kişinin duası nasıl kabul edilsin ki? Evet. Demek ki burada ki alacağımızdır bu hadise özellikle Müslümanın yiyeceklerine dikkat etmesi haram olan şeyleri takmaması Selefi-i Salihin tabi bu noktada çok dikkat edememiş yani rivayetlere göre Selefi-i Salihin'den birisi işe çıktığı zaman sabahleyin hanımı diyormuş ey efendi diyormuş aman aman sakın haram olan şeylere bulaşma bize sakın haram rızık getirme helal olan şeylere dikkat et Bizler, açlığa sabredebiliriz ama cehennem ateşine dayanamayız. Sakın ola ki haram olan şeyleri getirip bize yedirme. Biz açlığa dayanabiliriz. Yani bir gün yemek yeriz, ertesi güne yemeyiz, bir gün etli olur, bir ay olmaz önemli değil. Yani allah Teala bir şekilde rızkımızı gönderir. Aç kalabiliriz, önemli değil. Yani karnımıza taş bağlarız, önemli değil. Buna insan dayanabilir, sabredebilir fakat cehennem ateşine dayanama. Bu sebeple işte biz açlığa dayanırız ama cehennem ateşine dayanamayız. Sakın ola ki rızkını haram katma diyor, diye tavsiyede bulunuyorlar. Ve bu hadise binaen gerek sahabe tabir edbasi de ve seleften genel anlamda ulema işte abidden zahitler bu noktada son derece dikkat et, dikkat etmişler. Ve Hatta şüpheli olan şeyler bile karınlarına girmesin diye helal olan şeyleri de terk etmişler. Mesela İmam Nebevi için zikrediler rahmetullahi aleyhi. Kendisi senelerce Şam'dan gelen meyveden yememiştir, Senelerce. Şam'ın meyvesini yememiştir. Sebebine gelince niye Şam'ın meyvesini yemiyorsun dedikleri zaman demiştir ki bu gelin bahçeleri vakıf malıdır. Yani vakfedilmişler Allah için bu Müslümanlara dağıtılmak üzere. Vakfedilmiş edilmiş fakat zalimler el koymuşlar, ilimlerini alıp satıyorlar. Satılmaması gereken ürünler satıldığı için ben bu şeyden uzak duruyorum diye yememiştir. Bunun gibi yani çok rivayetler gelmektedir. O büyük alimler hakkında, Selef-i Sayın hakkında helal oladıkları, sırf böyle şüpheli olan şeyler yani yemeyelim diye karnımıza girmesin diye terkettikleri rivayetleri geliyor. Bu konuyla ilgili olarak yine şunu söylemiştirdir alimler. Kişi ibadet ederken Allahu Teala'ya gerek maddi olarak, gerek fiili olarak ibadetlerinde bulunurken, taat takdim ederken bunu helal olarak kutlanmazsa desteklemek zorundadır Ta ki kabul edilsin. Aksi halde kabul edilmez reddedilir. Hacca gideceği zaman işte helal olan şeylerden temin etmesi gerekiyor. Gerek çoluk çocuğuna bırakacağı para, gerek onun alacağı harçlık tamamıyla helal olması gerekiyor. Eğer haram olan ve haram karıştırmış olduğu bir parayla hacca gidecek olursa onun hacca kabul edilmez. Bir hadisi şerifte aleyhisselam diyor ki eğer kul helal olan bir parayla hacca gidecek olursa adımını atarken, yani hayvanla binerken, daha yola çıkacakken adımını atarken Bismillah deyip لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِكَ لَكُ duasını okuyup başladığı zaman Ey işte Rabbim, emret, icabet edeyim, sana geldim, sana icabet ettim manasında dediği zaman eğer helal, helal bir rızık ile hareket ediyorsa allah Teala onun hacını kabul eder, onun o duasına icabet eder ve onu aynen annesinden döndüğü gibi tertemiz bir şekilde hacını kabul etmiş bir şekilde, günahlarını silmiş bir şekilde kabul eder ve duasını icabet eder. Ama yok har haram olan bir rızık şeyiyle yola çıkmışsa adımın asar atmaz, lebbeyk Allahu lebbeyk dediği zaman allah la Teala, لَا لَبَّيْكْ وَلَا سَعْدِيكْ وَالْحَجُّ مَرْضُدُ الْإِلَيْكْ diyormuş. Hayır, senin nebdeyk demen, böyle bana yalvar, yalvarışta bulunman, bu kabul edilmemiştir, bu reddedilmiştir ve senin yapmış olduğun bu haccı sana reddedilecektir, yüzüne çarpılacaktır diye. Allah-u Teala reddediyor ve kabul ediyor. Aynı şekilde kişi sadaka verdiği zaman, cihada gittiği zaman, işte hayır olan amellerde bulunduğunda zaman eğer haram olan rızıklardan yapıyorsa onun ecri kesinlikle yoktur. O ameller nedir iptal ediliyor, boştur. Ancak temiz olursa temiz olan rızıklar ile yapılacak olursa Allah-u Teala kabul eder çünkü inna Allahu ne illa tayyibun'' diyor. Allah-u Teala temizde temiz olanları kabul eder. Ama temizdeyse Allah-u Teala onu kabul etmez. Demek ki yapmış olduğu salih amelleri de yine helal olan rızkından temin etmesi gerekiyor. Dikkat edilirse müşrikler de buna dikkat etmişler zamanda. Kabe'yi bina ederken, bir ara sel oluyor, Kabe yıkılıyor. Resulullah Efendimiz'den önce, aleyhissalatü vesselam daha peygamberlik gelmeden önce Kabe yıkılıyor, gelin bu Kabe'yi yapalım, onaralım dedikleri zaman arkadaşlar diyorlar, bu Kabe'yi yaparken sakın birileri getirip de har haram olan rızlıktan koymasın. Haram olan paradan koymasın tamamıyla helal olsun diye. <gülüyor> Yapalım diyorlar. Herkes elinde mevcut olan, helal olan paradan getirip koyuyorlar onunla Kabe'yi yapıyorlar fakat bakıyorlar ki para yetmeyecek Kabe'yi tam olarak Hz. İbrahim'in inşa ettiği şekilde yapamayacaklar. Tutuyorlar daha küçük yapıyorlar. Ancak para ona yetiyor, helal olan para ona yetiyor. Daha küçük yaptıkları için de işaret koyuyorlar. Yani bunun molası, işte kabe buraya kadardı fakat biz bunu yapamadığımız için ne yaptık küçüktü. Dikkat ettiyseniz kabe'nin yanında bir duvar vardır. Şöyle U şekline benzer bir duvar vardır ona hatim deniyor. Hatim. Haciler tavaf ederken onun etrafında o duvarın dışından şey yapmak zorundalar, tavaf etmek zorundalar. İçeriden girip tavaf edecek onlar ise onların tavafı kabul edilmez. Niye kabul edilmez? Çünkü o منtıka, o bölge, Kabe'nin yanındaki olan, şu mıntıka Kabe'den sayılıyor. Buraya gelip namaz kılmak, burada dua etmek sünnettir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buraya gelir, bu hatimin önünde gelir, iki rekat namaz kılar, sonra Kabe'ye asılırmış, ellerini böyle Kâbe'nin üzerine koyar, asılırmış örtüsüne, ve Allah'a böyle yanvarılmış, gözyaşı dökermiş. Duanın kabul edilmesi için icabet olunan yerlerden bir tanesi de orasıdır. Dikkatliyseniz orada duvar var, bu duvarın sebebi de nedir? Kabe oraya kadardı fakat bizim helal olan para yetmediği için biz ne yapıp küçük tuttuk Kabe'yi. Halen de daha o duvar mevcuttur. Demek ki salih ameller işlenirken de helal olan paradan yapılması gerekiyor. Aksi halde kabul edilmez, reddedilir. Şöyle bir mesele var aileler arasında konuşulan Peki bir insanın eline haram olan bir para geçmişse Haram olan bir rezot geçmişse Ne yapması gerekiyor? Bu noktada demişlerdir ki Kişi o haram yoldan elde etmiş olduğu o parayı Gezbetmişse, hırsızlık yaparak, zorla çalarak vs. Elde etmişse onu götürüp sahibine vermek zorundadır Sahibine verip helallik denemesi gerekiyor Yoksa onun mesuliyetinden kurtulamaz demişler. Peki onun sahibini tanımıyorsa, <gülüyor> mesela zamanında birerden çalmıştır sahibini tanımıyor. Ve sahibi ölmüştür, onun ehline de yetiş yani şey yapamıyor, ulaşamıyor varislerine ulaşamıyor, maliler var, ne yapması gerekiyor? O zaman demişler, eğer Müslümansa o kişi gizip onun adına ne yapar tasadıkta bulunur. O parayı ne kadar par almışsa haksız yere e işte gözden almışsa ne yapar? Gider o parayı verir. Ya Rabbi der fakirlere verirken bu falan kişinin adınadır diye onun adına böyle tasarrupta bunun taki ecri o kişiye gider ve böylece o sorumluluktan kurtulur. Eğer sahibini tanımıyorsa ama sahibini tanıyorsa da götürüp eline vermek zorundadır. Tabi tek tek alimlerin farklı şans bir görüşü var. Bunlardan birisi Füze i̇bn demiştir ki eğer haram para varsa birinin elinde o haram olan parayı ya yaksın, ya denize atsın, ya çöpe atsın, dışarı atsın, onu kullanmasın demiştir. Fakat alimler demişlerdir ki bu görüş bu görüşü biz benimsemiyoruz çünkü paranın yakılması ve denize atılması ve dışarı atılması ya israf sebebidir o paranın yok olması, israfa yol açacağı için ya da dışarı attığı zaman da belki zalimlerin eline geçer, fasıkların eline geçer, gider onunla haram işlerler ve zalimler o parayla zulmederler. Bu sebeple en güzel nedir? Allah yolunda harcanmasıdır Ve ki para mesela haram yoldan kazanılmıştır. Adam zamanında içki sataraktan para kazanmıştır. Sonra tövbe etmiştir. O parayı böyle şey yapmaz, yok etmez. O kazanmış olduğu parayı ne yapar? Gider Allah yolunda harcan. O'nu, kullanın, onu, onu kullanmak, O'nu yemek nedir? Haramdır, caiz değil Yine bununla ilgili olarak da şöyle bir rivayet geliyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir e, hizmetçisi varmış ve seferlerde bineğinin yularını tutar sürenmiş, Zengi olan birisi ve o bir savaşta vefat ediyor, öldürülüyor. Öldürülünce sahabe-i kiram maşallah diyorlar ne güzel şehit düştü, şehit oldu derken böyle konuşurken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor o ateştedir diyor. Tabi sahabe şaşırıyorlar. Savaşta Allah yolunda öldürmüş olan bir kişiye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neden ateştedir diyor. Gidip araştırıyorlar ve bakıyorlar ki gelimet mallarından bir elbise çalması. Bir elbise çalması sebebiyle pegemer Efendimiz Aleyhisselam onun ateşte olduğunu beyan ediyor. Mesela bu kadar önemli. Bu da özellikle Müslümanlara ait olan işte beyt Mal'a ait olan, gelimet olan mesela. Bu paraların böyle çalınması konusunda işlerin haram da böyle nedir? Günah da bu kadar hassas, önemli olan bir günah Evet. Rabbim bizleri rızkına dikkat eder, rızkına helal olan yıllardan temin eder, yediği, içtiği, giydiği, gıdasına dikkat eder ve aynı zamanda çoluk çocuğuna, yani e, kefir bulunduğu kişilere ve kili bulunduğu kişilere de rızık, e, rızık yedirirken helal olan rızıkla, rızıklardan tercih eden, bu noktada hassas olan mümin kullarından eylesin. Rabbim bizleri hara mürdän muafet etsin uzak tutsun. Ve fil dâvana anafhamdillahi Rabbı alamim. Sormak istediğiniz eklemek istediğiniz.